Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Tuncer Erdem. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Tuncer Erdem'le e, bu yılın son programını yapıyoruz. E, 2015'in son programını. Hmm. E, bugün e, dinleyicilerimize sizinle veda edeceğiz 2015'te. Hmm. Ben yine her zaman olduğu gibi kısaca size Tuncer Erdem hakkında bilgi vereceğim. Tunceler'den 1962'de İstanbul'da doğdu. 1980'de Suadiye Lisesi'ni bitirdi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Özdemir Altan Atölyesi'nden 1990'da mezun oldu. 1981'de Mizah Dergilerinde karikatürleri yayınlanmaya başladı. Profesyonel olarak ilk çizimleri Ses Dergisi'nin Atmaca Mizah Ekin'de yayınlandı. Daha sonra Çarşaf ve Gırgır Dergilerinde çalıştı. 1985 yılında Gırgır'dan ayrılıp Limon Mizah Dergisi'ni çıkaran ekip içinde yer aldı. Limon'da ilk önce yazısız çizgi öyküleri yayınlandı. Sonra bu öykülerde kısa metinler yer almaya başladı. Nankör ve Deli Mizah Dergilerinde de aynı üsluptaki çizgilerini sürdürdü. Ekspres ve Öküz Dergilerinde çalıştı. Bazı çalışmaları İtalyan Türk Dergisi'nde ve Danimarka'da çıkan Levent Beale, umarım doğrudur telaffuzum, <gülüyor> adlı biliyorum. sinema dergisinde yayımlandı. 2001 yılından beri çizgi şiirleri, öykü ve şiirleri kitaplık dergisinde yayınlanmakta. 1996 yılında Şehrin Ilık so Solukları ve Bozkır Kitabı 2008'de anlatım. Öyküleri 2007'de Denizlerimizde Rüzgar, e, 2013'te Güzel Eşya Alilade Dünya ve 2014'te Bak Gene O Şey. Şiir desenleri 2003'te Hayali Fener, 2009'da İstanbul Zamanın Suya İzi ve 2011'de Kar Kömür Keder ve son olarak çizgi albümü e, Tuncer Erdem 1991. Bir de Gece Kitabı var Bilge Karasan'ın evet. Gece Kitabını e, çizimlerini yapmıştınız. E, Şimdi tabii siz aynı zamanda tizerde oldunuz için e, sonra çizgi meselesinde konuşacağız. Benim böyle kitaplarınızda en çok dikkatimi çeken e, bakmak, izlemek, hı hı. E, buna eşlik eder bir şekilde anlatmak, görmek hı hı. E, ve herhalde en son aşama olarak yazmak. Yani bunların hepsi böyle temel bir e, izlek gibi bütün metinlerinizde bence şiirlerinizde çizgilerinizde de sanırım var ee, neden bunlar bu kadar önemli sizin için dediğiniz gibi çizerlikten geliyorum ben yani çizer çizer olarak başladım bu işlere hı hı hı. işte karikatür çizmeye başladım önce mizah dergilerinde çalıştım Hı hı. Yani çocukken de hep işte evde boş defterlere bir şeyler çizerdim camın önüne oturup sokağa pek çıkamazdım. Evde çizimler hı hı. yapardım kendi kendime. Babam da biraz meraklıydı o da bana öğretirdi. Hı hı. Ondan sonra mizah dergilerinden sonra Limon Dergisi çıktı. Limon Dergisi o zamana kadar süre gelmiş. E, ...mizah anlayışından biraz farklı bir mecraya kaydı. E, çünkü e, yani e, nasıl diyeyim... E, ...mizah dergilerinde genelde bir abi olurdu. İşte hmm. Oğuz Aral vardı mesela Gırgır'da. Hmm. O abinin e, direktifleri ya da direktifleri demeyeyim de... ...yönlendirmesi hmm. <gülüyor> ile hmm. e, işler yapılırdı. O değiştirirdi bazı şeyleri, çizimlere e, müdahale ederdi. ...o etki kalkınca... ...diyelim... böyle ...herkes bir serbestlik buldu... ...biraz içinden geldiği gibi... ...yapmaya başladı hı hı. limonda herkes... ...ben de ilk başta yine eskisi gibi... ...karikatürler çizdim... ...sonra yavaş yavaş... ...farklı bir yere kaymaya başladı... ...önce işte yazısız... ...öyküler çizmeye başladım... ...siyah beyaz gölgelerin çok ağırlıklı olduğu... ...öyküler... ...sonra... O desenlerin içinde aslında biraz edebiyat da olduğunu <gülüyor> hissettim. Çünkü Öyle, e, şeyi düşünüyordum yani nasıl çiziyordum o zaman diye şimdi geriye bakarak Hı -hı. düşünüyorum. E, şey gibi yani sinema gibi düşünüyordum. Böyle belli bir yere sanki kamerayı Hı -hı. koyuyordum ve o kam kameranın önden geçen görüntülerden bir öykü oluşturuyordum. Ve tabii bu çizgiyle de yapılabilirdi, yazıyla da yapılabilirdi. Ben o dönem çizgiyle yapmayı tercih ediyordum. Sonra o resimlere işaret eden böyle şiirsel metinler koymaya başladım Hı -hı. çizgilere. Ee, sonra çizgilerden ziyade edebiyata Hı -hı. ağırlık vermeye başladım. Daha doğrusu kaymaya başladım edebiyata. Hı -hı. Ee, daha önce çizer olarak pek o sulara girme cesaretini bulamıyordum kendimde. Ama güzel. yavaş yavaş bir şeyler yapabildiğimi fark ettim. Hı -hı. Sonra edebiyat başladı. Sonra işte edebiyat ve çizgi, metin ve çizgi ikisi beraber yürümeye başladı bir şekilde. Hı hı. E, bir de benim mesela şey dikkatimi çekti, anlatı diyorsunuz. İşte e, Bozkır kitabı ve Denizler'de e, Bozkır kitabıyla şehrin e, ılık sokağı, Soluk, solukları. solukları evet. e, şimdi mesela Bozkır kitabında e, hem çizgi var hem şiir var. Hem metin var. Hatta bazen bu çizgiler çoğullaşıyor. Hı hı. Ee, ve e, ben hep gerçi diğer kitaplarınızın e, hepsinde var olan bir şey bu. E, anlatmanın imkanlarını sınamak. Bu anlatmanın imkanlarının sınırlarında dolaşmak. Hı hı. Hani biraz böyle tabii bunu yapabiliyor olmanız da güzel bir şey. Sonuçta her metin yazarı çizemez. Ya da her metin hı hı. yazarı şiir yazamaz. Hani yazabilir belki ama hani bunun e, üçünün aynı anda ya da birçok türleri aynı anda yapabiliyor olmak... ...anlatmanın e, birçok yönünü e, yönünü e, sergileyebiliyor olmak... ...harika bir şey olsa gerek diye düşünüyorum... ...her şeyden önce... ...hani anlatmanın birçok evet. yolunu gösterebilmek... ...ve hani... ...zaten buna siz sanırım anlatı dediniz... ...örneğin Bozkır e, kitabına... ...buna mesela bir tür olarak... E, ...yani tabii türlere sokmamız gerekmiyor... Hmm. ...ama yani gerçekten bu bir anlatı... ...ve bozkır hmm. kitabı... ...hani şey diye de düşündüm ben... ...bu bir bozkır... ...bir bozkır da ne anlatılabilir... hani ...bir <gülüyor> bozkır nedir... ...bir <gülüyor> bozkırda da ne görürüz... ...fakat bu kitap bize... ...bir bozkırda da... ...yani olağanüstü şeylerinde... ...görülebileceğini hmm. ya da... E, ...görmediğimiz bir şeyin bile aslında... ...bir şeye tekabül edebileceğini... Ya ben, ...ben çok etkilendim açıkçası... Evet, evet. ...bir yerlerinden de... ...ya bu nasıl ortaya çıktı mesela... ...bu Bozkır kitabını çok merak ettim... ...Bozkır'da bu kadar şey netlu görülür... <gülüyor> ee, önce şeyden başlayayım isterseniz... ...dediniz Hı -hı. ya... ...işte eldeki imkanlarla evet. bir şeyler anlatmak... Hı -hı. ...siz bundan bahsederken... ...hani bir örnek geldi aklıma... ...bir marangoz... ...bir iş yapmak istiyorsa... Ne yapar, elinde hangi aletler var ona hmm. bakar, onunla bir iş hmm. ortaya çıkarır. Yani benim de işte elimde yazmak, çizmek <gülüyor> ikisi <gülüyor> birden evet, az çok olduğu için bunları kullanmaya çalışıyorum. Evet, güzel. Ee, şeyin e, kitabın nasıl ortaya çıktığına gelince e, aslında o kitabın ortaya çıkışı şöyle. Yani ben dediğiniz gibi Bozkır'ı anlatmak istedim. Hmm. ...Boskır'a anlatmak istiyorum hmm. ben. Evet, Çünkü beni çok şey. etkiliyor. Hı -hı. Ee, sonra bunu nasıl anlatırım... ...diye düşündüm. Ee, i̇şte Hı -hı. çizgiler... ...çizgilerle bağlantılı şiirler... ...çünkü... E, ...Boskır'ın bir e, gerçek üstü yönü de var. Masalsı bir yönü var. Yani onu... Hı -hı. E, ...fark ediyorum. E, bunu işte... ...desenlere bağlı... E, ...metinlerle anlatabileceğimi düşündüm. Hı -hı. Sonra Bozkır'da... ...geçen... Tek düzey öyküler var kimsenin fark etmediği öyküler yani işte Öyleymiş, elinde evet. bir tırpanla ya. bir köy yolunda bir tarlanın kenarında yürüyen bir adam bu bir öykü aslında ya. işte ne bileyim orada uçan bir kuş sürüsü başka hı hı. öyküler babasıyla beraber yürüyen sohbet eden bir çocuk ne bileyim her şey olabilir onları da metne dökmek istedim. Hı hı. Bu şekilde sonra onları derleyip bir şeye soktum yani mantıki bir sıraya soktum. Hı hı. Bir çatıya oturttum onu başa kitabın başına bu kitabın kitabı oluşturan malzemenin nasıl hı hı. ortaya çıktığını hı hı. anlatan kısa bir kısım koydum bir öykü koydum ve ondan hı hı. sonra devam etti aslında dediğiniz gibi yani belli bir türe oturtmak zor bu kitabı şey de öyle şehrin ılık solukları da evet. öyle ben açıkçası bir tür öngörerek vermedim yayın evine anlatı hı. dendi tamam anlatı olabilir dendim dedim hı hı. roman evet. da olabilir diye düşünüyorum Doğru. çünkü evet, yani, yani roman Romanda. diye de adlandırılabilir ama şey zor hakikaten belli bir türe oturtmak zor hı hı. bir de şey var mesela <gülüyor> Bozkır kitabı sizin giriş hikayenizden sonra şeyle başlıyor hani Adem'in Aden bahçesinden atılmasıyla... Hı -hı. ...hani ilk bir varoluş hikayesinin... E, ...bir bozkıra <gülüyor> fırlatılmasıyla... Evet. Hani ...insanın Hı -hı. o cennet bahçesinden çıkarılıp... E, ...gönderilmesi... ...hani o yüzden şey diye düşündüm... Hani ...dünya bir bozkır mı? Ya da böyle bir e, metafora da dönüştürmek istediniz mi... ...kitabınızda bozkır ya da... E, an, ...yani o yüzden çeşitli Hı -hı. yönlerden mi anlatmayı tercih ettiniz? Evet... Yani böyle bir metafor var evet hı hı. ama hani çok e, yönlü anlatmaya çalışmamın e, hı hı. ana sebebi o değil. Hı hı. E, doğru yani mecazi anlamda da bakarsanız dünya böyle. Yani e, o e, çizimlerde ve kutsal kitaptan alınan öyküde e, gördüğünüz gibi e, insanlığın tarihinin başında işte bir cennetten bozkıra düşüyor insanlık. Bu hem maddi anlamda hem de manevi anlamda böyle. Hı hı. Ve dünya giderek de çoraklaşıyor. Post ya kar. maalesef <gülüyor> değil mi? Sadece geldi. cennet bahçesinden fırlatılmakla kalmayıp giderek daha da çoraklaşan bir yer haline geliyor. Ee, şimdi hı hı. biz programımızda bir ara veriyoruz. Hı hı. Ve burada verdiğimiz arada eğer kitaplarda şarkılar varsa onları ama eğer kitaplarda şarkılar yoksa ee, çalışmaları sırasında yazarımıza ilham veren şarkılar varsa onları çalıyoruz. Siz ne çalmak istersiniz bugün? Ee, Mehmet Gürel'in bir şarkısı var. Ee, kimse bilmez. Hı hı. Olabilir. Tamam, onu çalabiliriz. öz yaşları kaldı çimdede gülengi şarap içilmez mi böyle günden seher yeni eser yitaretliğini gülün güle baktıkça Yaşları kaldı içimemde Gül şarap içilmez mi böyle günden Seher yedim, Eser yırtar Yeteğinin gülün Güle baktıkça çıpını Yüreği bülbül. Yaşları kaldı çimenden Gül rengi şarap Geçilmez mi böyle gündür Seher gelir Eser yitar eteğini gül Güle baktıkça çıpını Dömeyen Kimse bilmez Kimse bilmez Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Tuncer Erdem'le konuşmaya devam ediyoruz. Ee, şimdi e, en son yine e, çizgi ve metin ilişkisinden bahsetmiştik. E, fakat sizin e, metinlerinizde e, anlatının kendisi de önemli. Mesela artık e, güzel eşya alelade anlatıyor. E, dünyada anlatıcının kendisi e, yani oldukça görünür hale gelmeye başlıyor. E, bunu özellikle mi tercih ettiniz? Yani anlatıcıyı bu kadar görünür kılmayı ya da neden böyle istediniz? Belirli bir amacınız var evet. mıydı? Belirli bir amacım yok ama biraz e, anlatıcının ortaya çıkmasını istedim çünkü hı hı. E, dünyayı izleyen ...ondan etkilenen bir şey var. Yani hı hı. şahsiyet var aslında. Evet, doğru. <gülüyor> onun biraz şahsiyetinin ortaya çıkmasını hı hı. istedim. O yüzden... E, ...normalde üçüncü... Hı hı. ...şahıs ağzından anlatılan... E, ...metinlerde... ...şahsiyet ortaya çıkmaz. Biri anlatıyordur ama... ...onun hı hı. kim olduğu bilinmez yani. Birisi anlatan birisi. Yazardan da başka birisi. Evet. Burada da o yazardan başka birinin biraz daha kişi olarak ortaya çıkmasını istedim çizgileri belirginlesin evet daha belki. çok <gülüyor> istedim çünkü e, yani e, bir yerde demiştim e, bu anlatıcı biraz benim e, abartılı bir hali evet. yani ben evet, de evet. taşıyor benim Hı -hı. karikatürüm gibi evet, <gülüyor> ya da illüstrasyonum evet. gibi e, o şeyi yansıtmak istedim yani benim Hı -hı. ruh halimi dünyaya bakışımı yani eşyadan dünyadan e, ...dikkati çekmeyen ayrıntılardan Hah, etkilenişimi evet, ayrıntılar. e, yansıtmak istedim o anlatıcının ağzından. Zaten bu <gülüyor> kitapta yani ayrıntılar çok önemli bir de ışık. Yani hmm. bizzat ışığın kendisi hani bütün Metin boyunca hani anlatıcıya eşlik eden hmm. bir şey olarak... ...hani bir ışık hep dolaşıyormuş gibi geldi bana Metin'de. <gülüyor> Ee, ve hani evde mesela hmm. hani hiç bilmediği bir apartmana girip şeyi duymuş yani vitraylı bir çatı penceresi var. Hmm. Ve o vitraylı çatı penceresinden duvara vuran ışığı izlemek hmm. istiyor. Hani öyle bir derdi var anlatıcının. Evet. Çok hoş bir dert aslında. Evet. Yani böyle ışık yani bilmiyorum bilinçli olarak mı düşündünüz hani o çizgilerin... Yani ben mesela şöyle düşünmüştüm tabii aşırı bir yorum da olabilir. Hani anlatıcının e, çizgilerinin belirginleşmesiyle birlikte artık ona bir ışık tutulmaya başlanması gibi. O yüzden Hı -hı. ışık hani hem o kendine bakıyor hem yazar ona bakıyor Hı -hı. hem de biz okur olarak ona bakıyoruz. İşte bu ışık soğuk ışık Hı -hı. kimi zaman... <gülüyor> Falan. Yani öyle düşünmüştüm açıkçası. Yani tabii şey hani böyle düşünmeniz güzel yolu yorum açık olduğunu gösteriyor <gülüyor> şeyin metinlerin farklı şekillerde yorumlanabileceğini gösteriyor. Öyle bir düşüncem hı. yoktu ama güzel bir tespit. Işık tamam. ee, yani etkiliyor tabii çünkü hani suretlerin ortaya çıkması hı, görülebilmesini suretler, evet. sağlayan şey hı hı. ışık. ...ve ışığın farklı halleri... Evet evet çok Dediğiniz var bu gibi. kitapta... ...dediğiniz gibi soğuk ışık Hı -hı. sıcak ışık... Güzel. ...ışığın Hı -hı. işte bir yerden süzülmesi... ...yansıması... ...binbir türlü halleri var... Hı -hı. Bu ...çok etkileyici... Mesela şey var yine sahneler var... ...hani işte şimdi size üç sahne anlatacağım... Hı -hı. ...biliyor mesela evet. anlatıcı... ...hani tıpkı bu ışıklar gibi... ...hem de okurla konuşan bir anlatıcı Hı -hı. var zaten... ...bir taraftan bu okurla konuşuyor... Ve şey diyor mesela lekede hani çok uzaklardan küçük ayrıntıları seçen suskun suretlerin en derin hislerini sezen o gizli anlatıcı değil miyim ben? Mesela hmm. bu benim çok hoşuma gitti. Hani o gizli anlatıcının bir ışıkla e, buluşarak e, okura e, bu şekilde seslenmesi. ve Sonra zaten şeyi düşünmüştüm hani bak gene o şeyde artık şey yok. Çizgiler yok. Hı hı. Yani sanırım artık anlatıcı şey olacak. Çizgiler gidiyor falan diye. <gülüyor> <gülüyor> e, bilmiyorum öyle bir şey siz kafanızda tasarlamış mıydınız? Yok tasarlamadım. Sadece e, denemek istedim. Yani hı hı. çizgi olmadan e, hı hı. metnin e, okurun zihninde çizgiler oluşturmasını biraz düşündüm. Hı hı. Yani öyle olursa nasıl olur diye düşündüm. Biraz zaten bak gene o şeydeki metinler buna yönelik içinde çizgi yok. Hı hı. Okura zihninde bir şeyler canlandırması için bir rehberlik edecek çizgiler yok. Ama metnin kendisi onu yoruma açık şekilde sunuyor. Yani öyle düşünüyorum. Evet evet öyle aynen öyle. Hatta ilk hikaye evet. ben hı hı. zaten ve şey hani diyordu... epeydir tanımlayamadığım şeyleri adlandırmaya çalışmıyorum. Onlara sadece şey diyorum. Hı hı. Hani çizmeyeceğim. Hani neredeyse evet. buradaki hani ilk hikaye ile birlikte evet bu kitapta siz şeylerle karşılaşacaksınız. Evet. Benim benim ben sizin gözünüzün önüne artık bir şey e, koymayacağım. Siz koy, koyun e, demek ister gibi bir hı -hı, anlatıcı hı. var diye düşündüm mesela. E, ben de. Şimdi biraz bu ayrıntılar meselesi önemli. Çünkü hani görüntüyü netleştirmek Yani bu çizgilerde hem de metinlerdeki anlatılarda da var. E, bu ayrıntı ve görüntü arasındaki ilişki niye bu kadar önemli sizin için? Bu benim elimde olan bir şey hı -hı. değil. Ayrıntılara dikkat hı -hı. ediyorum. Yani ayrıntı ...deyince bazı ayrıntılar... Hı hı. ...mesela... ...yani önemsiz ayrıntılar... ...bir şey aklıma geliyor... Hı hı. ...bir gün bir yerde... ...geçerken arkadaşımla... ...duvarda bir şey vardı, bir leke vardı... ...yani hı hı. boya kabarmış bir şeyler olmuş... ...orada küflenmiş ve orada bir... ...leke olmuş ama üstünde müthiş renkler var... ...ve bir yerden de o lekeye... ...ışık hı. vuruyor, şimdi ben durdum bakıyorum... Arkadaşım da durdu bakıyor. Ne var duvarda diyor. Niye bakıyorsun diyor. E, hani dedim yok bir şey yok. Yani çünkü anlatamayacağım orada niye baktığımı. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, hani dediğim gibi bu gayri ihtiyari olan bir şey. Elimde olmadan dikkat ettiğim şeyler, bu tür ayrıntılar. <gülüyor> Yo çok güzel. Mesela ben hep şeyi düşünmüştüm. E, yine sizin e, metinlerinizi işte hikayelerinizi okurken hani bu Walter Benjamin'in söylediği bir şey var. E, belki bir gün her gün bir sanat eserinin önünden geçiyor olabiliriz ama hani o kadar çok şok ve algılarla dolu ki zihnimiz evet. ona belki hiç durup bakmayız bile ya da Doğru. onun bir sanat eseri olduğunu bile fark etmeyiz bile ve bu sizin metinlerinizdeki bu genel e, olarak hani dinginlik ayrıntıları görebiliyor olmak hani bunun üzerinden durup düşünebiliyor olmak hani bunları fark edebiliyor olmak e, ve bunun aslında insana verdiği ...bir hazında da olduğunu fark edebilmek... Bu, bu, ...bir okur olarak mesela beni çok mutlu etti açıkçası... ...ve hani okurlara e, yani işte Gülten Akın'da bir şiir <gülüyor> vardı... ...biliyorsunuz ah kimselerin vakti evet. yokturup ince ben şeyler... Ben de şimdi edeyim. onu yani düşünüyordum. Yani tam o yani evet. tam onu düşündüm mesela sizin metinlerinizi <gülüyor> okurken... ...ve bu e, önemli bir, bir şey bence gerçekten... ...hani bugünün edebiyatı açısından da... Teşekkürler. ...önemli ve e, o ayrıntıları... ...böyle bir sanat eseri haline... E, ...dönüştürme e, çabasının... ...kendisini anlatmak da... <gülüyor> e, ...önemli e, bir şey... ...sanırım bu şekilde görüntüyü netleştiriyorsunuz... ...aslında sadece birçok evet. olanakları... E, ...kullanarak değil... ...şimdi maalesef programımızın... ...sonuna geldik... <gülüyor> ...ve biz programımızın sonunda... E, ...yazarımızın okurları ve... ...dinleyicilerimiz için okuduğu bir sayfayla... ...veda ediyoruz... <gülüyor> ...siz... E, bu eski yıla da <gülüyor> neyle veda etmek istersiniz? Ne okuyalım? Ee, bugün? Uzak kış kayıp güzden bir şey düşünmüştüm ama Olur, olabilir tabii. mi? Olur ee, tabii. O halde isterseniz herkese <gülüyor> iyi yıllar dileyelim ee, ve e, görüş hoşçakalın, görüşmek üzere. Tereddüt. Uykularım iyice hafifledi. Tavşan uykusuna döndü. En küçük bir çıtırtıya uyanıyorum. Bilmediğin yerlerde uyumak çok tedirgin edici. Yatağını yadırgıyorsun bir kere. Benimkilere yatak denirse. Ama asıl o sesler yok mu? Özellikle de hayvan sesleri. Coğrafyalar, iklimler değiştikçe gece sesleri de değişiyor. Çığlıklar, ötüşler, böğürtüler, homurtular, ulumalar. Bazen de insan bağırışları. Değişik duygular çağrıştıran haberleşme yolları Beni en çok tedirgin eden düzenli aralıklı tiz çığlıklar Sorup soruşturdum öğrendim Baykuş ötüşüymüş bu Uyutmuyor Gece boyu Her an bitecek umuduyla bir sonrakini beklediğin uyarı sinyalleri Bir keresinde her çığlığın arasının ne kadar sürdüğünü saymıştım Tamı tamına üç saniye Hiç şaşmıyor İsak kuşuymuş Köylüler söyledi ''Ötüşler kesildiğinde anlıyorum ki hayvan avlanıyor, meşgul. Sessizlikten yararlanıp dalmaya çalışıyorum ama bu sefer de av sahneleri geliyor gözümün önüne. Parçalanmış kemirgenler, deşilmiş bedenleri, dehşetten fal taşı gibi açılmış gözleri. Gözüme uyku girmiyor. Zaten çok geçmeden o yine ötüşüne başlıyor. Böyle suskunluk zamanlarında sırtıma bir sancı saplanıyor.'' Tam kürek kemiğimin ucuna. Bıçakla sırtıma uyuyorlar sanki. Öyle keskin bir sızı. Anlatamam. Sonra bir öksürük başlıyor. Kuru kuru. Bir hırıltı. Ötüşler tamamen kesilince sızlarım da geçiyor. Rahatlıyorum. Uyuyorum. Ancak sabaha karşı. Son zamanlarda geceleyeceğim yerleri buna göre seçiyorum. Bir kente, kasabaya girer girmez ilk işim ''Buralarda İsa kuşu var mı?'' diye sormak oluyor. Kentler ne demek istediğimi anlamıyor. Tuhaf tuhaf bakıyorlar da neyse ki köylüler biliyor. Daha çok kentin dışındaki arazilerde uyuyorum. Tahıl ambarlarında, çoban çardaklarında, dere kıyılarına çekilmiş sallarda, rençper barınaklarında, ahırlarda, harman yerlerindeki saman balyalarının üzerinde, yemliklerde. Kim zaman biri evine davet edip bir döşekle bir tas yemek verirse hayır demiyorum elbet. Seslerden başka geceleri evlerin odalarında uyuyanların duyamayacağı kokular da var dışarıda. Gecenin karanlığıyla gitgide yoğunlaşan sırlarla dolu bir aktar tezgahı. Ağaçlar, çalılar, çiçekler, otlar tüm rayihasını olanca cömertliğiyle salıveriyorlar havaya. Bunlara böcek ve sürüngen kokuları da karışır mı bilmem. Keskin, tatlı, iç bayıltıcı, ferahlatıcı, mayhoş, kekremsi, ekşi, ıtırlı kokular. Hepsi havada değişik oranlarda karışıp hiçbir aktarım beceremeyeceği buhurlar oluşturuyorlar. Bu kokular gece sesleriyle birleşip akıl almaz rüyalara ilham veriyor.